tick my brain my brain nöro politika Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürgit. Efendim merhabalar. E, Açık Bey'in programına hoş geldiniz. Açıkbeyin.com adresimizde her zaman iletişim kurmayı bekliyoruz. ...konularımızı, meraklarımızı... ...çelişkilerimizi, hayretlerimizi... ...paylaşmak istiyoruz. Ve e, yeni tür... ...bir e, bilgi... E, ...açılımını... ...birlikte... ...gerçekleştirebilirsek... ...kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bir önceki programda... ...belli bir yere kadar getirmiştik. Ve sonunda sizleri bu programa... ...dinlemeye davet etmiştim. Çünkü... E, Ortasında kaldık diyebiliriz. Ee, geçen programda e, temel sorularla başlamıştık. Yani tarihsel bakımdan e, bir e, tanrısal iradeden tutunda kendine kadar davranışlarımızı açıklamak için öne sürülmüş düşünceler var demiştik. Bunların çoğunun birer felsefe okuluna, felsefi düşünceye e, ve insanla ilgili bir açıklama düşüncesine denk düştüğünü söylemiştik. Ve ondan sonra da beyinle ilgili çok karmaşık e, olduğu konusunda, keşfedilemediği konusunda yok işte %10'u kullanılıyor, %15'i kullanılıyor tarzında e, şeylerin e, çıkarımlarının aslında bir olumsuz bir öz taşıdığını ve acaba bir bilgiye dayanıp dayanmadıklarını da sormuştuk. Ve e, baştan alakasız gibi görünen e, ama bizim bağlamayı umut ettiğimiz temel bilgileri sıralamaya başlamıştık ve oraya gelmeyi umarak. Efendim şimdi e, öncelikle tabii beynin ön lobunun e, yapılanmasından bahsediyoruz, söz ediyoruz. E, bu ön, ön lobun geçen programda anlattığım gibi e, yapı taşları arkadan öne doğru e, ve hücresel bakımdan var ve hücre yapısı karıştıkça da işlev karışıyor. E, basit ve hiçbir e, kategorik anlamı olmayan e, bir davranış biçiminin giderek bir birey davranışı haline nasıl dönüşebileceğini irdiriyoruz ve ön lobun içindeyiz. <gülüyor> Şimdi e, daha önceki programda sözünü ettiğim e, çakmak yakma e, nasıl becerilebilir? Örneğinden gittiğimiz zaman e, ön lobu e, arkadan öne doğru ...üç bölgeye bölerek incelediğimizde... ...her bir bölgenin... E, ...bunun... E, ...bir bölümünü üstlendiğini... ...ve giderek geliştirdiğini... ...söylemiştik. Bu tür bilgileri... E, ...bilmek... ...beni... ...uzun yıllardır... ...heyecanlandırıyor. Sizler de tabi dinleyince... ...veya öğrenince onlar başka kaynaklardan ne tür etkiler yarattığını görmek, isterim, sizlerle paylaşmak isterdim. Ee, kaydımızı yapan sevgili Ömer e, arada bu programın kaydını hazırlanırken e, abi ben daha çok Freud Freudiyen yaklaşımlara teşneyim dedi. E, ben de şeyi hatırlattım Ömer'e. E, Ömer, ben de baştan her şey genlerden ibaret değil dedim ama o hala ama dedi e, muhtemelen insan zihninin tabii ki e, bizim şu anda e, değinmediğimiz gizemli ve insana aslında büyülü gelen, karma karışık gelen mekanizmalarına atıfta bulunuyor ve tamamen yaklaşım tarzı olarak katıldığımı ona söylemeliyim. Daha geniş bir yaklaşım açısı e, sunmak amacımız. <gülüyor> İşi indirgemek değil. Şimdi bazılarınızın e, bu konuları konuşurken e, ve geçen programı izleyen bazı dostlarımızın şu soruyu sorduğunu e, duyar gibiyim. Sen bize kişilik ve karakter yapımızla ilgili bilgiler verecektin. Bir program geçti. Hala bekliyoruz. Sen bütün bir pro geçen program boyunca çakmak yakmaktan ba bahsettin. Ee, ne zaman o soru sorularını sorduğumuz konulara gireceğiz? Ee, ben bu e değerli dostlara biraz sabretmelerini e tavsiye ediyorum. Çünkü beyinle ilgili e bir açıklama getirmek bizim kendi keyfimize göre ee, ve isteğimize göre e, olan bir yaklaşım tarzı değildir. Bu oldukça pozitif bir altyapı e, taşıyan bir bilimdir. Ve biz bunu esnetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla e, biraz sabır. Ve ayrıca bu tür soruları e, soran dostlarımı hince bir soru sorayım. Tanıdığınız ve daha önceden Çakmak kullanırken gördüğünüz beş kişiyi sadece elleri açıkta kalacak şekilde karşınıza diseler ve bu kişiler sırayla sadece çakmak yaksalar elleriyle siz de el hareketlerinden ve çakmak yakma biçimlerinden bu kişilerin kim olduklarını tahmin etseniz. Bunu yapabilir misiniz? Büyük bir ihtimalle yapabiliriz. Daha önce çakmak yaptı, yaktığını gördüğüm, gördüğümüz, el hareketlerini gördüğümüz ve sadece el hareketlerini o şu anda izlediğimiz insanların aslında bize gösterilmeyen bölümleriyle ilgili kimlik bilgilerini tahmin edebiliriz. Çünkü gövdelerine yansıyan, davranışlarının ve düşüncelerinin ve kişilik yapılarının gövdelerine yansıyan bir ifadesi bir anlamı muhtemelen vardır. Niye? Çünkü karşımızdaki basit çakma, yakma işlemi bile size o gövde dili yoluyla kişinin kim olabileceği izlenimini e, uyandırır. Beyin basitten karmaşaya bir bütün olarak çalışır dedik ve e, basit bir gövde hareketini görmekle Karmaşığı tahmin etmek, eğer daha önce bir gözlemimiz varsa, o kişiyle ilgili mümkün olabilir. Ve dolayısıyla basiti bilmek size karmaşık konusunda doğru bir tahmin yapma yeteneği kazandırır. Ama bunun tersi doğru değil. Basit bilgilere girmeden, elementer örnekler vermeden, Sadece kafamız kalışık diye, merak ediyoruz diye çok karmaşık sorulardan işe başlamak e, açıkçası işleri karıştırır. Burada önemli olan önce basit olanı, somut olanı bilmek, daha sonra karmaşa soyuda geçmektir. Burada birçok insan için onları olumsuz ve belirsiz yargılara götüren önemli bir kırılma noktası yaşanır. Bazı insanlar temel bilgilere başvurmadan ya da onların varlığından haberli olmadan biraz önce söylediğim gibi karmaşık ve soyut olanı öğrenmek isterler. Örneğin, beyinle ilgili olarak en karmaşık konuların başında gelen beyinle kişilik yapımızın, karakterimizin ilişkisini bir anda bir çırpıda öğrenmek isterler. <gülüyor> Ve tatmin edici bir yanıtla karşılaşmazlarsa, o zaman zaten bu bilinemez şeklinde bir ön yargıya varabilirler. Ve bu ilişkiyi beynin bilinemeyenleri arasına alırlar. Sorun elbette ki bu tür soruları sormakta değil, somuttan soyuta doğru düşünmeyi becerememektedir. ...becerim Sorunun kaynağı budur. Hemen bir itiraz yükselebilir burada. E biz... E, ...nörobilimci değiliz ki. Nörolog değiliz. Nasıl böyle düşünebiliriz? Böyle düşünenlere... ...pardon... ...benim cevabım şu olacaktır. Biraz önce anlattıklarımı anlamakta... ...bir sıkıntı çektiniz mi? Ömer'e bakıyorum. Hayır diyor baş işaretiyle. Burada da hele bu bilgi ve internet çağında sorun bu bilgilere ulaşmak değil düşünce tarzımızdadır. Aslında insanın ve beyninin özellikleriyle yüzleşme yanlısı olmayan bilinemezci bir yaklaşım tarzından yola çıkan bir düşünme tarzıdır bu. Ve tabii ki hiç bilimsel değildir. Yine bir itiraz duyar gibiyim. Peki sanat, sanat soyut kavramlarla ilgili değil midir? Biz bir sanat eserini değerlendirirken pekala soyut düşünebiliyoruz. Da burada niye böyle olmuyor? Bence burada da bir yanlış var. Çünkü sanat somutu soyutlaştırır. İnanmıyorsanız Sezan'a bakın. O ünlü elmasını çizerken ne kadar süreyle elmaya bakmış. Karşısına koyduğu masanın üzerine koyduğu elmaya ne kadar süre bakmış. Picasso'ya bakın. Resim yapmaya nerelerden başlamış. Çok somut bir resim sanatından mı başlamış. Yoksa bir gün Sabahin uyandığında kübizmi keşfetmiş mi? Gaudi'ye bakın. Özellikle Barcelona'ya gidenlerin dikkatini çekmiştir. Veya kataloglara bakarken dikkatini çekmiştir. Onun bize son derece garip, onun renkli, soyut gelen eserlerinde Arap sanatının... Marip kültürüyle yoğunlaşmasını görmüyor muyuz? Hala finans geçin kafasına saplanan demir çubukla neden kişilik değiştirdiği meselesine gelemedik değil mi? Kasıtlı bir tavır, çaba değil bu. Oraya giden yolda somut kaldırım taşlarını döşümeye çalışıyoruz da ondan. Başka bir yolumuz yok da ondan. Ben sizlerin sabrına güvenerek bu yolda devam edeceğim. 1861 yılında bir Fransız cerrah son 30 yılını konuşma yitimiyle geçinen ve bacağındaki filabit nedeniyle kendi servisinde yatan hasta ölünce hemen ertesi gün onun beynine otopsi yapar. Çünkü Broca isimli bu Fransız cerrah hem Paris Antropoloji Derneği'nin kurucusudur, evrime son derece meraklıdır ve tarihten haberlidir. Eski Mısır'dan beri insanların beyinde konuşma bölgesini aradıklarını bilmektedir ve diğer canlılarla birlikte de insan beyninde konuşmanın gizemini çözmek istemektedir. Ondan dolayı ertesi gün hemen e, Monsieur Tan isimli sadece Tan Tan sözcükleri veya seslerini çıkartabildiği için literatüre Monsieur Tan diye geçmiştir. Monsieur Tan isimli hastasına otopsi yapar. Ve otopsi sonucu hastasının konuşamamasının nedeni olarak beyninin sol yanında ve sürekli üzerinde konuştuğumuz ön lobun Arka ve alt tarafında bir boşluk, bir erime, bir hasar bölgesi bulunur. O günden beri bu bölge beyinde konuşma ile ilgili en önemli bölge olarak bilinmektedir ve Broca alanı olarak da adlandırılır. Bu bölgenin nerede yer aldığını yakından baktığımızda, biraz önce sözünü ettiğimiz çakmağa yaktıran ikinci aşamadaki beceri bölgesinin alt tarafında yer aldığını görürüz. Bu hasar bölgesi, dili, dudakları oynatan, hareketlerini sağlayan, temel aşamada yer alan en arkadaki bölgenin hemen önündedir. Hatırlayalım, çakmağın yakılması örneğinde, çakmağı yakma bilgisini taşıyan bölge, El hareketleriyle ilgili bölgenin hemen önündeydi. Konuşmayla ilgili bölgede dil ve dudak hareketlerinin oluşturulduğu, ortaya koyduğu bölgenin hemen önündedir. Şimdi aynı mantıkla çakmak yakma becerisinden konuşma becerisine geçebiliriz. Konuşmayla ilgili bölgenin dilin ve dudakların hareketini sağlayan bölgenin komşuluğunda... Ve hemen önünde yer alması tesadüf müdür? Birlikte izliyorsak bu bilgileri, takip ediyorsak bunun bir tesadüf olmadığını ve iki örnekte de basitten biraz daha karmaşığa doğru bir yapılanma olduğunu görebiliriz, söyleyebiliriz. Aksine bu hareketleri yaptıran bölgenin, hemen önünde yer alan bölgenin konuşma becerisini ortaya koyuyor olması... Bu örneğe göre doğal değil mi? Gerçekten de öyledir. Çünkü sadece ikinci bölgenin etkilendiği hasta örneklerinde insanlar dillerini, dudaklarını gayet başarılı bir şekilde oynatabilirler. Fakat sözcük üretemezler, konuşamazlar. Veya arkadaki bölgeyi özellikle tutan hasarları olan hastalarda konuşma yeteneği korunmuştur ama Kişiler dil ve dudaklarını, seslerini ortaya koyamadıkları için konuşamazlar. Bu bölgenin etkilendiği kişiler, evet dediğim gibi, bir bütün halinde çakmak örneğine paralel bir örnek teşkil ediyor. Burada tek dikkati çeken bu bölgeler arasındaki yakınlık ve mantıksal bağlantı da değildir. Bu bölge sol beyin yarısındadır. Demek ki buradan yeni bir bilgi geliyor. Demek ki burada başka bir bilgi daha gizlidir. Sol beyin yarısının dille ve konuşmayla olan ilişkisi. Sağ beyin yarısında benzeri bir bölgede yer alan hasarlar konuşma eğitimiyle sonuçlanmazlar. Bunu biliyoruz ama konuşma mekanizmalarıyla hiç mi ilişkisi yoktur? Bu farklı bir sorudur ve dolayısıyla konuşmanın karmaşık bir mekanizma olduğu mesajını bize verir. Sağ taraftaki konuşma bölgesine denk düşen bölgenin hasarında konuşmanın içinde yer alan dil bilgisi kurallarıyla ilgili bozukluk değil, konuşmanın duygusuyla, ritmiyle, menedüsüyle ilgili bir yitim gelişir. Biz konuşurken e, işler, e, konuşmamızın içinde duygular e, katıyoruz, jestler üretiyoruz. Ve ondan dolayı bize özel bir konuşma oluyor bu. Ve bu iki bölgenin katkısıyla oluşmaktadır bu iş. Yani bu bölgede hasarı olan insanlar aslında konuşabiliyorlar ancak robot gibi konuşuyorlar. Bu nedenle ...insanda konuşmanın sağlı sollu bu iki bölgenin katkısıyla ortaya konabildiğini söyleyebiliriz. Ee, bir müzik arası verebilir miyiz dostlar? Ee, geçen hafta da ee, çalmıştık bir parça. Frederico Vinagre'den Nizmon Sokak Fadocusu diyelim. Ee, bir parça daha dinleyelim Frederico'dan. <Gülüyor> Estudante da estrelas Com as letras Por amante Fui estudante da estrelas Com as letras Por amante Troquei o sol As velas Mais distante, troquei o sol pelas velas, fiz mal. mais distante. inferno Entre sábios e doutores andaí pelo céu o Entre sábios e doutores e numa casa Dostlar e, bilgi ve duygu beraberliğinde bir de Ömer'in psikanaliz yaklaşımlarıyla yani çok keyifli bir ortam olduğunu söylemeliyim. Aslında tek tek başına programı yapıyorum e, arkadaşlarım yok ama Ömer fazlasıyla bu eksikliği gideriyor e, ve tartışmanın içinde açıkçası e, keyifliyiz. Evet e, şimdi bu tartışmayı Yine taktım tabii çakmak meselesine ama konuşmaya geldim ama aynı mekanizmalar var çünkü. Sadece birinci ve ikinci bölgelerin katkısıyla açıkladığımızda karşımıza e, konuşma çıkar. Ama otomatik bir konuşma çıkar. Yani insanların neden bazen konuşup neden dinlediklerini, neden konuşmaların içeriğini, içinde bulundukları şartlara göre değiştirdiklerini anlayamayız. <gülüyor> yani her durumda çakmak yakmayan, ihtiyaca göre yakan davranış modelinin aynısını konuşma içinde varsaymamız gerekir. Çünkü benzer bölgeler içinden gidiyorlar. Bu da bir bölgenin daha katkısını varsayar ki bunun bir, bir önceki örnekte de aynı şekilde söylemiştik. Bu da yine en öndeki bölgedir. En öndeki bölge, en öndeki bölge. Böylelikle dilin dudakların hareketinden sosyal amaçlı konuşma ve anlatım karmaşasına gireniz. <gülüyor> Yine hatırlatmak için söylüyorum. Buradaki soru, neden insanlar farklı sosyal ortamlarda farklı konuşmalar sergiliyorlar gibi bir soru olsa bile ki bu beyin mantığı açısından tersine sorulmuş bir sorudur. Bu sorunun yanıtını daha basit, daha somut katkılardan yola çıkarak bulabiliriz. 1960'larda Roger Sperry ve Michael Gazzaniga isimli araştırmacılar, sol ve sağ beyin yanıları arasındaki bağlantının tıbbi amaçlarla kesildiği bir dizi hastada, ki bunlara daha sonra ayrık beyin hastası, adı verilmiştir, sol ve sağ beyinlerin orijinal özellikleri ile ilgili son derece ilginç araştırmalar yaptılar. Sizlere biraz deney düzeneğinden söz etmek isterim. Normalde her iki beyin yarısını birbirine bağlayan irili ufaklı anatomik köprüler vardır. İşlevsellik açısından bunların birkaç tanesi daha önemlidir. Bunlardan bir tanesi her gözü, her iki beyin yarısına bağlayan görme yollarının çaprazlaşması ve bu çaprazın her iki beyin yarısının orta noktasında, ara bölgesinde oluşması. <gülüyor> bir diğeri de daha önce sözünü ettiğimiz korpus ettiğimiz callosum adı verilen ve her iki beyin yarısını ee, resmen bir köprü gibi birbirine bağlayan ve içinde 250 milyon bağlantı lifi olduğuna inanılan büyük bir bağlantıdır. Nörolojideki bazı hastalıklar nedeniyle görme bağlantısına pek dokunmaz, dokunulmasa bile diğer büyük, büyük bağlantı yani korpus kallozum kesilebilir. Çünkü görünüşte, görünüşte korpus kallozumun kesilmesinin ne hareketlere, ne kola, ne bacağa ne de yine çok genel anlamda zihne bir etkisi yoktur. Ama görme yollarını keserseniz insanlarda en azından yarı bir körlük oluşturabilirsiniz. Örneğin hastada eğer ilaçlarla kontrol altına alınamayan saranöbetleri varsa ve bu saran e, saranöbetleri bir beyin yarısından doğuyorsa nöbetleri sınırlamak ve yayılmasını önlemek amacıyla ya da bu bölgeyi tutan tümörlerin çıkartılması esnasında bu ana bağlantı kesilebilir. Kesilince pratik olarak her iki beyin yarısı birbirinden büyük ölçüde ayrılır ve ayrık beyin dediğimiz şey oluşur. Ancak her gözün iki beyin yarısına bağlantısının devamı tam da bir ayrık beyin oluşturmak yani bir gözün gördüğünden ee, her iki beyin yarısını haberdar etme işlevini kesmez. İşte deney ortamı bu görme yollarının anatomisi üzerinden giderek bir sınırlama üzerindedir. Bu ortamın gerçekleşmesinde görme yollarının anatomisinden faydalanılır. Şöyle ki her bir gözün e, retina tabakasının buruna yakın yani nazar bölümündeki görme lifleri hipofiz bezi civarında çapraz yaparak karşı tarafa geçerler. Şakak tarafında yani temporal bölümündeki görme lifleri ise aynı taraftan aynı beyin yarısına doğru ilerlerler. Deney düzeniinde takistoskop adı verilen bir alet yoluyla sol ve sağ beyin yarılarına görme yolları kesilmediği halde ayrı ayrı görüntülerin düşmesi, gitmesi sağlanır. Böylelikle zaten ayrık beyin operasyonu geçirmiş bir kişi de, bu deney düzeniyle her bir bireyin, her bir beyin yarısının uyaranlara nasıl yanıt verdiğinin, ne tür bir davranış profili oluşturduğunun öğrenilmesi mümkün hale gelir. İşte bu sıra dışı, ve ilginç deneyler sonucunda beynimizin sol ve sağ yarılarının birbirinden farklı özellikleri olduğu anlaşılır ve bu fonksiyonlar giderek bizim davranış inceleklerimize doğru bir e, geliş sergilerler. Bu deneylere kadar sadece biraz önce örneğini verdiğim üzere sol beyninin konuşmayla özel ilgisi dışında pek bir şey bilinmiyordu. Üstelik konuşmanın her yönünün sadece sol tarafla ilgili olduğu bile söylenemiyordu. Ancak bu deneyler sonucunda çok ilginç ve kesine yakın bilgilere de ulaşıldı. İnsan davranışları konusunda ve onların organizasyonu konusunda. Buna göre beynimizin sol yarısı ve sağ yarısı farklı farklı düşünce, algı ve mantık stratejileri taşır. Bunlar normalde korpus callosum denilen bağlantı sayesinde bütünsellik gösterir ve bu sayede tek bir doğrultuda düşünebilmemiz mümkün olur. Ayrık beyinlerde ise bir beyin yarısının sevdiğini diğeri sevmez, birinin istediğini diğeri isteme istemeyebilir ve doğal biçimde kişi ayrışan ve çelişen ...bir düşün, düşünce yapısı sergilemeye başlar. Deneylerden bir tanesinde... Ee, ...bir bayanın giyinme sırasında... ...ayrık beyin hastası olan bir bayanın... ...giyinme sırasında elbise dolabından... ...sağ elini aldığı elbiseyi... ...sol eli geriye koyar. Bunu düşünemeyiz bile. Nasıl bir şey olduğunu. Eğer bizlerde korpus kalle uzun varsa... Her iki beyin yanımız birlikte çalışıyorsa bunların ayrı ayrı çalıştığı bir insanın e, beyninde neler olduğunu düşünemeyiz. Çok basit bir şekilde iki ayrı kişilik, iki ayrı yarılma, iki ayrı davranış stratejisinin ortaya çıkması diyebiliriz ki. Hatta bunun bazı insanlarda intihar riskini e, artırdığı da e, söylenmektedir. Ama biz nasıl bir şey olduğunu düşünemeyiz bunu. Aynı kafa içinde ve aynı beyin içinde iki beyin. Ve bu beynin sağı ve solu aslında farklı düşünce stratejileriyle uğraşıyorlar. Özetlemek gerekirse, sol beynimizin genel yaklaşım tarzı, olayları birbirinin ardına dizen, sembolik, mantığa dayalı, matematiksel ve sözel olduğu halde, Sağ beynimizin genel yaklaşım tarzı bütüncül, soyut ve şekilsel, rastgele, içgüdüsel ve fanteziye düşkündür. Ve son yıllarda bunların e, zeka kavramına etkileri üzerinde yapılan araştırmalar e, duygusal zeka kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Biliyorsunuz Modernist anlayışın getirdiği alışkanlıklar içinde zeka, IQ denilen zeka seviyesi sadece sol beyin stratejileri üzerinden ölçülen bir zekaydı. Ve insanlar sol beyin stratejileri üzerinden zekaları ölçülüp sınıflandırılıyorlardı. Şu anda biz bunu son derece haksız ve etik dışı bir belirleme olarak görüyoruz. Sağ beyin farklılığı ve Baskınlığı yaşayan insanların zekasını bu testlerle değerlendiremeyiz. Ve dahası da var. İnsanlar sol ve sağ beyin stratejileri bakımından kategorilere girebilirler. Ama bunların kendi işlerindeki oranları da değişiktir. Yani sol beyin kategorisine giren bir kişi bunların alt kategorilerinde farklı oranlar sergileyebilirler. Ve dolayısıyla kişisel beyin özelliklerimize ve tabii ki bunun da davranışlarımıza yansıması gibi, yansıması ihtimali gibi heyecan verici bir kapı açılmış olur. Evet efendim, ee, soluklanalım. Ee, Frederico Vinagre'den bir parça daha dinleyelim ve ondan sonra devam edelim. Doza Redentor Não reza A história Sagrada Mas diz Uma lenda encantada Que o bom Jesus sofreu De amor Sofreu e calor Sua Paixão Divinal Assim Como qualquer mortal Um dia De amores Alquitou Sabe Levaia de Cicá Alguém espreitando Te viu Jesus Beijar De tarde quando Fostei encontrar o sol Morto de sede Junto à ponte de Jacob. E tu, risonha, acolheste O beijo que te encantou Serena, em paz, olhe deste E Jesus Cristo for all for all tan Lvaiando sicar Alga que viu Jesus mbaija de tardando por de sede junto fonte de Evet dostlar. Bakın, e, korpus kallosum diyoruz. Beyin e, yarılarının birbirine bağlanması diyoruz. E, sol beynin dil ile ilişkisini e, sağ beynin duygularla ilişkisini e, söylüyoruz ve bunlar bir şekilde bütünleşiyor diyoruz. E, bundan daha canlı bir örnek olabilir mi? Örneğin ben Portekizce konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Yani latince ile bağlantısı ve dil olarak da hiçbir şey bilmiyorum ve sözlerden hiçbir şey anlamıyorum. Ama fado müziği benim e, bu eksikliğimi gideriyor. Duygusal bakımdan bunu aşıyorum ve fado müziği konusunda hiç sözlerini anlamadığım e, bir, bir müzik konusunda bir görüş oluşturuyorum. Ve yıllardan beri de bunu sürdürüyorum. Hiç anlamadığım sözler bana eski anılarımı canlandırıyor ve beni eskilere götürüyor ve son derece mutlu ediyor beni. Bu korpus kalleuzumun aslında beyinde yaptığı bir şeydir. Bu tür araştırmalar e, biyolojik bakımdan her kişide farklı gösteren, beyinlerin davranış özellikleri bakımından da ne kadar farklı olduğunu öğrenmemizde temel bir aşamayı oluşturmuştur. Görünüşte beyin yapılanmasındaki temel stratejiler açısından insanlar arasında üç grup var. Sol beyin özellikleri baskın olanlar, sağ beyin özellikleri baskın olanlar ve ufak bir yüzdeyi oluşturan e, bu ikisinin birbirine yakın baskınlık taşıdığı insan grupları. Eskiden bu ilişkiler sadece el ve dil kullanımı açısından biliniyordu. Sağ elini baskın olarak kullananların pratikte tamama yakını dil için sol beyin baskını gösterirken solaklarda dil-sol beyin ilişkisinin oranı %60-70'lere düşüyordu. Her iki elini birbirine yakın kullananlar ise ee, tam bir araştırma grubunu oluşturuyorlardı. Şimdi Ayrık Bey'in araştırmaları nedeniyle sadece dil değil, her türlü düşünce ve yaklaşımlarımıza yön verecek derecede güçlü bir baskınlık haritasına sahip olduğumuzu biliyoruz. Biraz daha açık ifadelerle kendimizle ve etrafımızla ilgili her şeyi farkında olmadan. Burası önemli çünkü bunları yorumlarken dış etkileri abartıyoruz veya her şeyi onlar belirliyor sanıyoruz bu zihin özelliklerimizle de değerlendiriyoruz. İnsanlar arasında bu zihin özelliklerinin baskın olduğu kategoriler var ama her kategorinin içinde de sadece kendi genlerimizle e, belirlenen ve bu faktörlerle etkileşen e, özelliklerimiz var. Bu biyolojik özelliklerimiz beyin yarılarımız arasındaki korpus kallozum sağlam olduğu sürece yaşam boyu sürekli harmanlanıyor. Bu karşılıklı itişme-kakışma tarzında oluyor. Ve çoğu zamanda bizi kararsız kılıyor. Bu beyin organizasyonlarının bizim için ifade ettiği anlamlar bize kişilik yapısı olarak dönüyor. Karakter yapısı olarak dönüyor. Kararlarımız olarak dönüyor. Kararlarımızın kategorisi olarak dönüyor. Ve bu sürekli bir çatışma. Diyelim ki ...genel özelliklerimiz bakımından bir ana gruba giriyoruz. Ama örneğin mantıksallık ve sembolik düşünce... ...ya da içgüdüsellik ve şekil belleği konularında... ...aynı gruba girenlerden farklı olabiliyoruz. Bunların hepsi bizim kişisel yaklaşımlarımızı etkiliyor. Bu bireysel davranış kategorimizi öğrenmek için... ...aslında bugün mutlaka korpus kalleozumun kesilmiş olması da gerekmiyor. Speri ve arkadaşlarının yaptığı araştırmalar üzerinden geliştirilen ve normal sayılan insanlara uygulanan bazı nöropsikolojik testler var. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda varlığından haberli olduğum The Art Institute of Vancouver, Vancouver Sanat Enstitüsü'nün Right Brain vs. Late Brain Creativity Test Sağ beyin, sol beyin karşıtlığı içinde yaratıcılık testi olarak çevrilebilecek bir test. Birkaç gün önce bu testi kendime uyguladım. Toplam 54 soru üzerinden yapılan bir test. Testi tamamladıktan sonra testin soruları e, siperi ve arkadaşlarının e, verileri çerçevesinde sol beyin stratejisine uygun sorular ve sağ beyin stratejisine uygun sorulardan oluşuyor. Kararlarımız, düşüncelerimiz, yaklaşımlarımız. Ondan sonra da e, testi tamamladıktan sonra beyin yaralarınızın baskınlık dereceleri yüzde üzerinden karşılaştırmalı olarak size rapor olarak veriliyor. Ben kendimde şunu izledim. İki kere arka kaya yaptım bu testi ve benzeri olanlar çıktı ve... Benim beyin yarılarımın baskınlık e, derecesi konusunda ve raporu izlerken adeta kendimi dışarıdan izliyor gibi kendi kişiliğimin farklı çatışan ve uyuşan özelliklerini görüyor gibi oldum. Bu teste ulaşmak isteyenler e, çok basit bir şekilde Google'dan sadece right brain and left brain Creativity Test Vancouver yazarak noktasız virgüsüz testi kendilerine uygulayabilirler. Ben kendime yaptım ve sonuçta e, %55 sağ beyin, %45 sol beyin baskınlığı çıktı. Eskiden bu sadece dil özelliği bakımından belirlenebilir bir bilgiydi. <gülüyor> Ama ben bu sonuca ulaştığımda hayatım boyunca neden ee, sürekli kafası karışık <gülüyor> bir adam olarak gezdiğimi de biraz daha anladım. Eğer bu oran bende e, %80 sağ beyin %20 sol beyin oranı şeklinde olsaydı ben muhtemelen sanatla edebiyatla yaratıcılıkla ilgili bir e, kişi olabilirdim ki pek alakam yok. Buna karşılık %80 sol beyin, %20 sağ beyin profili ortaya çıksaydı, belki de e, sıkı bir matematikçi, mantıkçı olabilirdim. Ama bu ara gruplarda, benim de içine girdiğim ara gruplarda, bir şekilde idare ediyoruz biz de, kafası karışık grup denilebilir. Ben bunun e, biyolojik temeli olduğunu düşünüyorum. Bütün bu oranlar, kendimize, kendi yapımıza ait, sırların örtüsünü birazcık da olsa kaldırıyor ve bizi dediğim gibi kendimizle de yüzleştiriyor. Çok değil bundan 15 20 10 15 yıl önce kişilik ve karakter yapımızın ekonomik, politik ve etik tercihlerimizin nörobilim tarafından açıklanmaya çalışılmasını tahayyül bile edemezdik. Böyle bir konu yoktu. Her konu kendi içinde ve kapalı kapılar ardında ele alınıyordu. Bundan 15 yıl önce beynimizde sosyal yaşamımız ve ilişkilerimiz için son derece önemli bir mekanizmanın daha olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar bu mekanizmanın temelinde bizde empati duygusunu yaratan, bize o yeteneği kazandıran ayna nöron isimli bir nöron faaliyeti olduğunu gösterdiler. Bu mekanizmanın beyinlerinde aktif olduğu Aktif olarak gösterilen ki bugün gün, günümüzde fonksiyonel MR denilen tehdit de gösterilebiliyor. Empati kurma ve sosyal ilişkilerde hakikaten başarılı oluyorlar. Aksine örneğin otizm grubuna girenlerde ise bu mekanizmanın yeterince çalışmadığını biliyoruz. Yani otizm hastalık grubu aslında bir ayna nöron hastalığı ve empati hastalığı sosyal iletişim hastalığı. Oradan buraya geliyoruz. Dolayısıyla aynı nöronların keşfinin hem kişilik yapımız hem de sosyal hayattaki rollerimiz konusunda anlamlı olduğu anlaşıldı. Yine bundan 10 yıl kadar önce, tarihinde ilk defa olarak bir psikolog Nobel Ekonomi Ödülü kazandı. Araştırmacı hayatı boyunca, tüketici davranışlarını ve bunların ekonomideki tercihler üzerindeki rolünü inceleyen Daniel Kahneman. Sonuçta ortaya koyduğu şey, ekonomik hayatımızda kişisel özelliklerimizin çok etkili olduğuydu. Bugün bu araştırma sonuçları reklam, reklamcılık sektöründe başarıyla kullanılmaktadır. Daha yakın zaman içinde insanların politik tercihlerinin altında yatan beyin mekanizmaları araştırılmaya başlandı. Liberal eğilimli olanlarda duygusal zeka ile ilgili anterior singulat gibi bir yapının, konservatiflerde ise korku deneyimlerini kaydeden amigdar gibi bir yapının rolü olduğu anlaşıldı. Yine yukarıda anlattığımız özelliklere dayanarak sol beyin baskınlığı gösterenlerin daha çok konservatif, Sağ Bey'in baskınlığı gösterenlerin ise liberal politik eğilimler taşıdığı, taşımaya yatkın oldukları gösterildi. Tabii benim hemen burada aklıma gelen doğal ve biyolojik yapı olarak nasıl? Şöyle bir örnek vereyim size, e, kapanışa doğru gidiyoruz. E, solak olarak doğanların daha sonra kültürel nedenleriyle, eğitim nedenleriyle sağ kullanmaya teşvik edildiklerini, hatta zorlandıklarını biliyoruz. Bu toplumlardan bir tanesi de burası. Böyle bir girişimde solak olarak doğanların sağ yazmaya teşvik edildiklerinde, baskı gördüklerinde psikolojik problemleri yaşadıklarını, öğrenme güçlükleri gösterdiklerini, hatta bazılarının intihar bile ettiklerini biliyoruz. Yani biyolojik bir belirleme üzerine toplum, kültür belli bir belirleme yapıyorsa o belirleme eğer biyolojik belirlemenin paralelindeyse kişiyi rahatlatan bir sonuç görebildiğimiz halde biyolojik eğilimlerimizin tersine bir belirleme ki insan toplumlarının çoğunda var böyle bir şey büyük bir şeye bunalıma yol açabiliyor. Ve politik olarak da Biyolojik yapısı örneğin sol hemisfer çok baskın olan stratejileriyle ve doğal olarak konservatif olabileceğine inandığımız bir kişi sosyal hayatın türlü çeşitli e, şeyleri içinde, görüntüleri içinde liberal bir organizasyon içinde olabiliyor. Liberal bir düşüncenin peşine düşebiliyor. Ve tam tersi beyin mekanizmaları daha çok liberal olmasını gerektiren bir organizasyon taşıyan kişilerde ...gerek rejimler... ...gerek baskılar... ...gerek e, toplum mühendislikleri sonucunda... ...konservatif olmaya itilebiliyorlar. Ve ondan sonra... ...bunları çizgisel olarak izlediğimizde... ...ben şuna inanıyorum... ...doğal yapısı konservatif olarak... E, ...olan ve liberal... ...olmaya itilen veya... ...kendini öyle tanımlamaya çalışanların... ...sonu bunalım. Ve o hareketten kopuyorlar. terside de doğru. Dolayısıyla... Ee, bu araştırmalar her şeyden önce bizim kendimizi tanımamız için son derece önemli araştırmalar ve kendimizle yüzleşmemizi bize e, sağlayan ve cesur bir şekilde yapımızın ne olduğunu bize gösteren şeyler. Biliyorsunuz e, bir insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olacağı konusunda genel geçer bir söylem var. <gülüyor> Bazıları buna itiraz edebilir. Ama bunun böyle olduğuna inananlar çoğunluktadır. Ben de onların arasındayım. Tabii adaptasyon olabilir, eğitim, davranış formları değişebilir. Ama öz olarak bir insan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Başka bir şey olmaya itilirse bu bunalım demektir. Peki bu nasıl oluyor? Ne sayede oluyor? Tamamen bizim biyolojik yapımızın bize farkında olmadan sağladığı ham madde, yoluyla oluyor. Son yıllarda beyin araştırmalarının ve onlardan buraya alınanların da gösterdiği gibi sonuç olarak beynimiz hakkında çok az şey biliyoruz. Beyin keşfedilemez. Ve beynimizin ancak yüzde onunu kullanıyoruz. Yolla çıkarsamaların bana göre en ufak bir bilimsel temeli yok. Buna karşın ister felsefi isterse de psikolojik nedenle olsun kendisiyle yüzleşmekten korkan kişiler tarafından kullanılması muhtemel bir savunma stratejisinin tezahürleri olduğu söylenebilir değerli dostlar. Ee, böylelikle e, bu iki programlık e, aktarım işimi de tamamlamış oluyorum. Hepinize bir sonraki programda Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum sevgili dostlar. Açık bin. Nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat.